Hocam bir kardeşimiz dua ederken diyor ki Peygamber Efendimiz'in yüzü hürmetine Ya Rabbi dualarımı kabul eyle. Böyle bir duanın mahsuru var mı hocam? Şimdi Hanefilerin temel fıkıh kitaplarından biri olan İbni Abidinde. Evet. Aynen şöyle diyor. Dua ederken Ya Rabbi hakkı için demeyeceksiniz. Mesela Ya Rabbi sevgili Peygamberimizin hakkı için, Evliyanın hakkı için, Efendim Aslıhanın hakkı için Efendim falan e, yerdeki zatın hakkı için demeyeceksiniz. Peki evet. ne diyeceksiniz? Ya Rabbi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yüzü suyu hürmetine mesela. Evet. Veya Kabe-i Muazzama hürmetine. Veya işte ne bilelim. ziyaretçileri hürmetine. Yani hürmetine evet. kelimesini kullanabilirsiniz. Onda bir mahsur yok. Sadece hakkı için demeyeceksiniz diyor. Neden? E çünkü hiçbir şeyin Allah üzerinde hakkı yoktur. Evet. Yani peygamberin Allah üzerinde ne hakkı olabilir? Olamak. Allah ona bütün şeyleri vermiş, bütün mertebeleri vermiş, bütün nimetleri bahşetmiş. Allah'ın onun üzerinde hakkı var ama onun Allah üzerinde ne hakkı olabilir? Onun için hakkı kelimesini kullanmak şık değildir diyor. Bu ifadeyi kullanmayın. Deyin ki Ya Rabbi Efendimiz'in hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, Efendim işte Kabe-i Muazzama hürmetine, dualarımızı kabul eyle diyebilirsiniz. Evet, çok